وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فوز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحتثاتها وكل محتثة البدع وكل بدعات وَكُلَّ الْبِذْعَاتٍ بَلَالَهُ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارُ اَمَّا بَعْضٍ Değerli Müslümanlar, Resulullah aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmaktadır. Hiç şüphesiz ki öyle bir gün gelecek ki İslam düşmanları bir leşin başına nasıl üşüşürlerse onlar aç kurtların bir leşin başına üşüşmesi gibi İslam düşmanları da İslam ümmetinin başına üşüşeceklerdir. Orada bulunan sahabe sorar. Ya Rasulallah, acaba o gün bizlerin sayısı az olduğundan dolayı mı? O İslam düşmanları bizim başımıza bu şekilde üşüşecektir. Resulallah aleyhissalatu vesselam der ki hayır bilakis o gün sizler sayıca fazla olacaksınız. Velerkin akar suyun üstündeki çer çöpü, akar suyun önündeki çer çöp gibi olacaksınız. Onun önündeki ve üstündeki çer çöpü andıracaksınız. Ve devamla der ki, o gün Allah, o gün Allah sizin heybetinizi kafirlerin kalbinden söküp alacak ve sizin kalbinize de vehin atacaktır. Orada bulunanlar der ki, ya Rasulallah. Veyin nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da cevaben der ki dünya sevgisi ölüm korkusudur. Değerli Müslümanlar hiç şüphesiz ki İslam ümmetinin bugün içerisinde bulunduğu durum tam da Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam onları vasıflandırdığı gibidir ve hiç şüphesiz ki İslam düşmanlarının da durumu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın haber verdiği gibidir. Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve aleyhissalem hak din ile hak din ile gönderildiği günden itibaren dikilmiş olan tevhid sancağı ile birlikte iman küfür mücadelesi kafirler ile Müslümanlar arasında başlamıştır kardeşler. Biz şüphesiz ki İslam düşmanları Allah'ın nurunu söndürebilmek için ve yeryüzünde Müslümanlara zarar verebilmek için hatta ellerinden gelse onları tamamıyla ortadan kaldırabilmek için tamamıyla ortadan kaldırabilmek için gece gündüz demeden az çok demeden, yaşlı genç demeden, kadın erkek demeden toptan bir şekilde, top yakın bir şekilde, top yakın bir şekilde seferberlik ilan etmişlerdir kardeşler. Bakınız, hatta onların arasında küfür bağı haricinde hiçbir bağ olmadığı halde, hiçbir bağ olmamasına rağmen yani aralarındaki din, dil, ırk örf, adet, gelenek farklılığı ve yine topraklarının birbirleri arasından çok fazla uzakta olması onların birbirlerine yardımcı olmalarına asla engel olmamıştır kardeşler. Hatta ve hatta birbirlerinin arasında cinsiyet farklılığı bile birbirlerine yardımcı olmaktan engel olmamıştır. Ve en nihayetinde Nusayr-i Deyyusları kızlarını Kızlarını eğitsinler diye Rus subaylarına göndermişlerdir kardeşler. Bakınız onlar bu uğurda bir kendi aralarındaki düşmanlıkları bir tarafa bırakıp, kendi aralarındaki düşmanlıkları bir tarafa bırakıp koalisyonlar kurmuşlar ve birlikler oluşturmuşlardır. Kendi batıl davalarını İslam dinine galip kılabilmek için, ve müslümanları dinlerinden döndürebilmek için mallarını ve canlarını bu uğurda feda etmişlerdir. Bu söyledik, bu söylediklerimizin en büyük delili kardeşler, en büyük delili müslümanların her gün hiç durmaksızın İslam topraklarında akıtılan kanlarıdır kardeşler. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. "Ve la yazaluna Hatta yeruttukum dininizi kimin istitaa. Eğer onlar yani o din düşmanları Yahudi ve Hristiyanlar onlar güç yetirebilseler sizleri dininizden çevirebilmek için sizlerle dininizden dönünceye kadar savaşmaya devam ederler. Değerli Müslümanlar, onlar Müslümanları savaş ile dinlerinden döneceklerini sanmaktadırlar savaş ile dinlerinden döneceklerini, dinlerinden vazgeçeceklerini sanmaktadırlar. Ve bu sebepten dolayı asırlar boyunca İslam coğrafyasından kanı ve acıyı eksik etmemişlerdir. Ve lakin kardeşler, bu okumuş olduğumuz ayetin mefhumu muhalefetine bakacak olursak, İslam ümmetine, İslam ümmetinin hala bir hayır içerisinde olduğuna yönelik, işaretler bulunmaktadır. Nasıl mı? Yani eğer İslam düşmanları hala bu topraklara gelip savaş ilan ediyorlarsa o zaman bunu bilmeliyiz ki bu topraklarda hala dininden dönmeyen sadık Müslümanlar bulunmaktadır. Ve onların bulunmaya devam etmesi onların bulunmaya devam etmesi demek iman küfür mücadelesinin devam etmesi demektir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Ma yauddul lazina kafaru min ahlil kitabi vele müşrikin vele müşrikin ey nenzel aleykum min hayrin min rabbikum Allah subhanahu wa taala şöyle buyurmaktadır Ne kitap ehlinden olan kafirler ne de müşrikler Allah'tan size bir hayır gelmesini istemezler onlar size bir hayrın gelmesini asla ve asla temenni etmezler Değerli Müslümanlar, onlar hiçbir şekilde Müslümanlara Allah'tan bir hayır gelmesini istemezler. Asla böyle bir şeyi temenni etmezler. Bilekiz, bilekiz onlar Müslümanların içerisinde bulundukları şu sıkıntılı durumdan sevinir ve mutluluk duyarlar. Hatta, hatta Müslümanlar huzur ve huzur ve rahata erişmesinler diye gündüz ve gece olmak üzere plan kurarlar kardeşler. Yoksa sizler, yoksa sizler onların Myanmar'da en kötü öldürülüş şekliyle öldürülen aileleri için aileler için aileler için, onlar için tedirgin olduklarını mı sanmaktasınız? Ya da o koalisyonları o koalisyonları Orta Afrika'da Hristiyan çeteler tarafından yakılarak öldürülen Müslüman aileleri kurtarmak için kurduklarını mı düşünmektesiniz? Ya da kardeşler, ya da kardeşler, Yahudi ve Hristiyan birlikleri Çin imparatorluğunun sayıları çok az olan Doğu Türkistanlı Müslümanların, Doğu Türkistanlı Müslümanların başına verdikleri zulmü bir gün kınayacaklarını mı sanmaktasınız? Hal böyleyken nasıl olur da insanlar bugün riyadan ya da cenevreden Suriye'deki Müslümanların hayrına Suriye'deki Müslümanların hayrına çıkacak bir kararı beklemektedirler? Bu kesinlikle imkansız bir şeydir. Çünkü Allah subhanehu ve Teala ayeti kerimesinde açık açık bir şekilde onların İslam onların Müslümanlar için hayır dilemeyeceklerini, hayır adım atmayacağını belirtmektedir kardeşler. İşin en acı tarafı ise, işin en acı tarafı ise din adamı lakabı ile ya da yönetici vasfı ile insanların önüne çıkıp İnsanların önüne çıkıp Müslümanların çekmiş olduğu bunca sıkıntıya karşı hiçbir söz söylemeyen ve üç mağmunları oynayan insanlardır kardeşler. İşin en acı tarafı bunların halidir. Mesele Müslümanların canı, kanı, malı, namusu, toprağı olduğu zaman bu insanlar derhal... Maymunları oynayıp sağırlar, dilsizler ve körler olurlar kardeşler. Velakin Hristiyanlardan ve Yahudilerden birileri öldüğü zaman sabahlara kadar gözyaşı döktüklerini söylerler ve kınama üstüne kınama ilan ederler. Kendilerini savunan insanları farklı şekilde gösterirler kardeşler. Hatta onlardan bazıları Hatta onlardan bazıları İslam düşmanları ailelerine huzur içinde, güven içinde dönebilsin diye duacı olduğunu açıkça belirtir kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ya eyyuhellezine amanu la tetekhuzu bitanen min dunikum. Min dunikum la ya'lununkum khabalan. Ve tuma ani tum patbedet elbagda min afwahihim ve ma tuhfi ekber ey iman edenler ey iman edenler sakın sakına sizden olmayanları sırdaş edinmeyin sizden olmayanları sırdaş edinmeyin onlar her fırsatta size karşı bir kötülük düşünürler size iyilik gelmesini asla istemezler ve onların onların Kinlerini sen konuşmalarından dışa yansımış olarak görürsün ve işlerinde sakladıkları ise dışa vurduklarından çok daha fazlasıdır. Değerli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve teala burada çok unutkan olan o insanoğluna Müslüman olmayanların halini bir kere daha belirtmektedir. Değerli kardeşler, bakmış olduğumuz zaman gerçekten... Onların işlerinde besledikleri, onların işlerinde besledikleri dışarıya vurduklarından çok daha fazladır. Nitekim biz onların işlerinde beslediklerini yakın geçmişimizde, yakın geçmişimizde gördüğümüz gibi bugün Suriye'de de görmekteyiz. Hiç şüphesiz ki onlar dün, onlar dün... İşlerinde Müslümanlara karşı beslediklerini Çanakkale'de göstermişken bugün de Suriye'de göstermek istemektedirler. Ve lakin kardeşler Müslümanlar ise İslam topluluğu ise tam da Rasullerinin, Peygamberlerinin onlar hakkında haber verdiği gibi akar suyun üstündeki çerçöp gibidir. Wa'hihi dawa nahada anil hamdulillahi <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> إن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahümme salli ala Muhammedun ve ala alih Muhammed. Kemâ ala ve ala alih İbrahim. Innet amedun mecit. Allahümme barik ala Muhammedun ve ala Muhammed. ve ala Muhammed, ala İbrahim. Amin. <gülüyor>